sabra, sabr edemediğin meselelerin tevili nedir? Budur. Bu nerede geçiyor? Bu e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şimdi kıssa bizim aklımızda canlandı. Emin de olduk bu Hıdır Aleyhisselam'dır. Şimdi önceden Hıdır Aleyhisselam'a geçmeden önce alimler bu kıssadan çok e, delaletler, hadisler, dersler ve faydalar çıkartmışlar. O faydaları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 bel İslamiyet bunu ne yapıyor teşvik ediyor. Her insan ilim talep edecektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Talabul talabul ilim ilmi farizet farizatu likulli muslimin lim kulli muslimin ve muslima. Her müslüman erkek ve kadın üzerine ilim talebi farizedir, vaciptir, ferzdir. Ve uzak olsa Burada bir rivayet var diyor utlubul ilme velo kana fi's-Sin ilmi ilmi talep elau çindedir. Bu hadis mevzu'dur, uyduruktur, aslı yoktur. Ama tela, ilim talabı talebi müstehaptır. Bak Hazret Musa uzak yola gitti ilim talabına. İkinci, Bir dene ne kadar ilmi çok olsa müstehaptır yeni ilimler öğrensin. Çünkü ilim sonu bitmez. İlimin sonu bitmez. Onun için Hz. Musa nebi olduğuna göre, ben en alimim yer üzerinde dediğine göre ne yaptı? Merak etti ya Rabbi beni Khidri göster okulu çimdir ben gidip ondan ilim talep edeyim. Onun için hiçbir zaman deme benim ilmum var. Her zaman ne kadar âlim de olsan gidip başka alimlerin yeni kitabını okursun, yeni derslerine katılırsın. Sonra 3. fayda ne diyor alimler?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 Dua etmek her zaman nedir? Müstehaptır insan bir tanesine dua edirken önce kendi nefsiyle başlasın. Kendi nefsiyle dua etsin. 13. sebep e, caizdir ilme ve ilim ehline hizmet etmek. Yani kimse demesin ben filanın kölesiyim filan. Alimlere hizmet etmek nedir?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 Eğer bir şeyi bilmiyorsan, alim de olsan ne diyeceksin? Allahu alem diyeceksin. Allahu alem. Bu adettir. Çünkü Muhazzet Musa ne dedi? Yoktur dedi. Ama Allah biliyordu var. Bu da o çıktı. Bilmediğin şeyde Allahu alem dersin. Onun için Sahaba Rasulullah her zaman derdir: Allahu varasulu alem. Allah varasulu daha iyi bilir.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 O cavaz, e, e, 17 18. E, bir şeyde ihtilaf oldu çime döneceksin Ahli, ehli elme döneceksin alimlere döneceksin. Onun için ihtilaf ederken Hz. Hıdır noktayı koydu şeriatten o daha alimdir bitti. 19. bir haber doğru bir insanın haberiyle amel edilir. Yani ahad hadislerden amel edilir. Yani Hazret Hızır cevap verdiğinde Hazret Musa teslim oluyordu. 20. racih olan alimler diyorlar. Racih olan bu meselede Hıdır Aleyhisselam nedir? Peygamberidir. Şimdi buna daha geleceğiz delillerle açığa çıkaracağız inşallah. Hıdır Aleyhisselam peygamberidir çünkü ona ilim Allah'tan geliyor. Cinin birinci, Allah istediği şeyi mülkünde yapar. Bunu görüyoruz. Biz bir şey onu hikmetini o bilir. 23. racih olan Kıdır Aleyhisselam ölmüştür Resulullah'ın e, bir esetinden önce. Eğer kalmış olsaydı gelirdir Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? E, iman ederdi. 23. E, fayda Hz. Musa dedi sorun benden bu da caizdir bir toplumda diyeceksin sorun benden ben cevap verim Eğer sen kendinden emin isen neyin var?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 serbest çalışmak serbest çalışmak güzel bir ameldir. Bak onlar serbest çalışırlardı. Hazret Hıdır da onlara yardım etti. 29. içim unutmuşsa o affedilebilir. Ki Hz. Hıdır Hazreti Musa'yı affetti. 30 31. hibe geyrimüslimlerden kabul edilir. Yani bir gayrimuslim geldi sana bir hediye verdi kabul edilir ee, sonra e, istek yani bir de neden isteyebilirsin gurbette olsan ya beni misafir et bunu da isteyebilirsin bunun da bir mahsuru yoktur ee, en son e, fayda Allah Subhanehu Teala'dan saygılı olmak lazım. O denede çıktı Hazreti Kudüs'ün açıklamaları meselelerinde nispet ederken alimler diyorlar e, Cemi bozmayı kendisine nispet etti. Bozmaktır çünkü. Şimdi buradan alacak dersler bulardır. Buları gelip şimdi bazı meseleleri burada açıklayacağız Allah'ın izniyle. O